Hayırlı akşamlar arkadaşlar Elmallah Hamdi Yazır'ın Hak Kur'an Dili isimli muhallet eserinden Fatiha tefsirini okuyoruz sizlerle beraber bu akşam 17. beraberliğimiz ve hala biz Maliki Yemidin ayetinin tefsirindeyiz. Burada yani dinin tanımının e, üzerinde duruyor Elmalı Hamdi yazır. Biz de işte o tanımın her akşam her e, sohbetimizde neredeyse e, sadece bir kısmını e, tamamlamaya gayret ediyoruz. Şöyleydi tanım e, hatırlayacaksınız din Zevil ukulu hüsnü ihtiyarlarıyla bizzat hayırlara sevk eden bir vaz ilahidir demişti. İşte şimdi onun zevil ukulu okuduk, hüsnü ihtiyar meselesini okuduk. Bizzat hayır olması, dinin bizzat hayır olması ve hayra davet etmesi meselesini okuduk. Şimdi vaz ilahi oluşundayız. Geçen sohbetimizde biraz buraya başlamıştık. Kaldığımız yerden devam edeceğiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin ve selamü ala rasulina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain diyerek başlayalım arkadaşlar. Şimdi e, dinde dinin e, insanın iradesine daha doğrusu dindarlığın insanın iradesiyle ilişkili olduğunu e, anlatmıştı uzun uzun. Hüsnü ihtiyarlarıyla o tanıdaki hüsnü ihtiyarlarıyla kısmını açıklarken ve e, şöyle bir e, muhteşem tanımı var diyor ki hubbu hayrın başı hubbu haktır ve samimiyet ve ihlasın şartı evveli de hak perestliktir diyor Elmal Lahamdi yazar. Şimdi bu hak dinin hak olması meselesiyle vaz ilahi olması yani Allah tarafından konulmuş bir sistem olması meselesini birbirine bağlayacağız da o bakımdan buradan almayı uygun gördüm. Hub e, hubbu hayrın başı hubbu haktır ne demek? Yani insanın e, hayırları, iyilikleri güzellikleri e, sevdiği e, onlara muhabbet beslediği, kalbinde bunlara bir eğilim taşıdığı ve bunlarla mutlu olduğunu e, biliyoruz yani her insan böyle bir iddiadadır e, iyiliği sevdiğini güzelliği sevdiğini söyler herkes e, ama bunun başı diyor hubbu haktır, hakkı sevmen gerekir yani gerçekten iyiliği güzelliği, hayrı, hayır olan şeyi e, sevdiğini söylüyorsan onun başı nereden başlar bu? Yani bu, bu sevginin gerçekleşmesi nereden başlar? Hakkı sevmek, hakka muhabbet duymaktan başlar diyor. Çünkü düşünün ki hakka dayanmayan, e, hak üzerine inşa edilmeyen bir herhangi bir e, olgu, herhangi bir ilişki biçimi, herhangi bir kanaat, herhangi bir e, yola girmek yani hakka dayanmayan bir yola girmek insanı hayra çıkarır mı arkadaşlar? O ilişkiden hayır gelir mi? Onun için yani bizim bütün o e, iyilik ve güzelliğe e, meftu olduğumuz iddiasın iddiamızı, bu iddiada samimi olup olmadığımızı biz nereden biliriz? Hak karşısındaki tutumumuzdan biliriz. Bakın dikkat ederseniz kendimizden bahsediyoruz. Yani burada başkalarını değerlendirmek için bulunmuyoruz arkadaşlar. Hepimiz kendimizi anlamak, kendi eksiklerimizi görebilmek, kendimizdeki aksayan tarafları düzeltebilmek ve güzellikleri de pekiştirmek, sağlamlaştırmak için bulunuyoruz. Dolayısıyla hubbu hayrın başı hubbu haktır. Kendi içimize bahsediyoruz bakmamız lazım. Bize birisi hakkı söylediğinde onu nasıl karşılıyoruz? Bize bir, bizi birisi hakka davet ettiğinde hemen e, kendimizi müdafaaya mı geçiyoruz değil mi? Bunlara hep e, bunlar hep bizim için bir kriter. Samimiyet ve ihlasın şartı evveli de hakperestliktir. Yani bir şeyi Allah rızası için hakikaten hak razı olsun. Diye. Hakikaten hakkın yanında yer almak için hak adına, haklılık adına, hakkaniyet adına yapıp yapmadığımızı nereden biliriz? Hakperestliyiz. Yani hak bizim kalbimizde, zihnimizde, bütün değer dünyamızda en üst noktada mı? Buradan biliriz. İşte e, buradan e, yola çıkarak diyor ki Elmanlı Hamdi yazır, dini hakkın e, affedersiniz dini hakkın hakikati cinsiyesi ilahi olmasıdır şimdi e, hakkı bu derecede tervice ediyorsak, yüceltiyorsak kendi iç dünyamızda hakkı hakikati hakka tabi olmayı hakkın yanında yer almayı e, haklı olmayı hakikatin yanında durmayı en üst bir insanlık değeri olarak görüyorsak kendi iç dünyamızda peki inancımızın gidişatımızın, yolumuzun, değerlerimizin hak olduğunu efendim nereden bileceğiz? İşte onun hak olduğunu bize en sağlam şekilde gösteren şey vaz ilahi olması. Yani Allah tarafından mı konulmuş bu yoksa bir takım insanların... Uydurmaları mı onların izahları mı onların görmek istedikleri şey mi bu burada bir parantez açayım acizane arkadaşlar burada iki noktaya dikkat çekmemiz gerektiğini düşünüyorum bir bir bütün olarak İnandığınız sistemin haktan olup olmaması burada çok önemli. Tabii biz şimdi Müslümanlar olarak e, hepimiz hak olan bir dine iman ediyoruz, İslam'a iman ediyoruz. Burada bir tereddüt yok. İki asıl hani e, tehlikeli nokta bize bu din adına yani İslam adına e, İslam'ı öğretmek gayesiyle bize anlatılan... E, bir takım bilgilerin ister kitaplarda olsun ister sohbetlerde olsun hakikaten Allah'ın indirdiği din ile uyum içerisinde ve hakikaten Allah'ın indirdiği Resulünün gösterdiği öğrettiği din mi yani bundan nasıl emin olacağız işte burası da hepimizin titizlikle üzerinde durması gereken bir konu yani kendisine bir köşe geçirip bak ben bile burada kendimi bir köşe ele geçirmiş bulunuyorum. Efendim Allah hakkını verebilmeyi nasip etsin. Yani şu anda ve dünya tarihinde de böyle olmuş. Kendisine bir konuşacak yer, bir köşe bulan herkes din adı konuşuyor arkadaşlar. Çünkü din ona büyük bir otorite sağlıyor. Sözlerinin değer bulmasını sağlıyor. Yani din çıkarın hiçbirimizde. Ee, dinin hani o ahlaki boyutunu, takva boyutunu, inanç boyutunu, Allah'ın kitabına Resulünün sünnetine dayalı olmasını sözlerimizin bunları çıkarın yani kim, kim dinlerdi ki bu akşam burada beni siz yani ne yapardınız, neden kıymet veresiniz ki ee, kendinizdeki değeri de kendimizdeki değeri de efendim e, nereden geldiğini bilmekte yarar var, biz Allah'ın kitabını anlattıkça sözlerimiz değer kazanıyor. Resulünün yolunu öğrettikçe, gösterdikçe bir kıymet kazanıyoruz ve bizim bütün kıymetimiz oradan geliyor aslında. Ona uygunluktan yani Allah'ın kitabına, Resulünün sünnetine ne kadar uygunsa sözlerimiz, işlerimiz, davranışlarımız, gidişatımız o kadar kıymet kazanıyoruz. Bütün kıymetimiz oradan geliyor yani din adına bir şeyler yapanlar için söylüyorum. Dolayısıyla böyle büyük bir kıymet kazandırdığı için sözlerine, işte toplumdaki mevkiine, statüsüne, işte insanlarla ilişkilerine vesaire insanlar din adına tarih boyunca da konuşmuşlar. Bugün de konuşuyorlar. Dolayısıyla hani o anlattıkları şeyin gerçekten vaz ilahi olup olmadığı, yani daha bugün birisiyle bir Görüşme yaptım arkadaşlar orada yani din adına e, dindarlık adına e, Kur'an adına e, öyle yanlış söylemler öyle yanlış anlatma biçimleri geliştirmişiz ki e, efendim şöyle diye diyor mesela genç diyor ki ben diyor yakın zamana kadar yani kendim hani okuyup anlamaya başlayına kadar Kur'an'ın benim aleyhime konuşan bir kitap olduğunu hep düşünüyorum. Yani öyle anlatıyor ki anlatan yanındaki etrafındaki kişiler kimse ona anlatan ki şöyle anlatıyor ki yani tamam Kur'an'dan bahsetmeye başladı gene benim aleyhime bir şey çıkacak buradan. Gene ben buradan zararlı çıkacağım işte Kur'an diyor, ayet diyor tamam gene başıma bir iş açılacak. Bakın bakış açısı bu bu gencin yani. E, dolayısıyla e, o parantezi şimdi kapatıyorum e, şu son cümleyi de söyleyerek arkadaşlar din adına konuşurken e, Allah adına yani Allah adına bile bana çok ağır geliyor bu cümle. E, yani Allah Teala şöyle buyuruyor Allah Teala böyle istiyor Allah böyle olmamızı istiyor Allah şundan razı. Değil. Şundan razı bakın bunlar ne kadar iddialı sözler yani ve bunların her birinin biz hesabını vereceğiz arkadaşlar. Gerçekten Allah öyle mi istiyor? Gerçekten Allah ondan razı mı değil mi? Sen kimin cehennemlik olacağına, kimin kalbinden ne geçtiğine, kimin neyi niçin yaptığına, hangi yetkiyle, hangi güçle karar veriyorsun? İşte bu... Hani vaz ilahi olması meselesi bir bütün olarak dinin vaz ilahi olması yanında, işte dini bize anlatan insanların anlattıkları şey, onların e, dinden anladıkları mı e, veya da görmek istedikleri mi yoksa hakikaten dini mi anlatıyorlar? Burada da ciddi bir e, ayrım yapmak durumundayız. O ayrımı hepimiz kendimiz yapacağız. İşte diyor ki vaz ilahi nasıl anlaşılır? Yani bize bir din ortaya koymuş birisi, bizi bir dine çağırıyor, bir hayata çağırıyor. Bunun vaz ilahi olup olmadığı yani Allah tarafından konulup konulmadığı nasıl anlaşılır? Bu nokta dinin en mühim meselesini teşkil eder. Yani bizi işte bir hakikate, hakikat budur, buna göre yaşayalım diye bizi davet eden birisi. Hakikaten... Allah Allah mı koydu onun söylediklerini yani anlatabiliyor muyum burayı bilmiyorum yani onun davet ettiği yol Allah'ın razı olduğu yol mu bunu nasıl bileceğiz işte bazıları burada vicdanı ölçü olarak almışlar kriter olarak almışlar yani şöyle diyorlar diyorlar ki sana vicdanın hakkı söyler hakkı batılı doğruyu yanlışı sana vicdanın söyler. Bunu açıklamıştık geçen hafta. Bazıları akla itibar etmişler. Demişler ki aklına bak, aklın ne diyorsa o doğrudur. Akıl e, hakkı söyler demişler. Efendim bazıları da. Şimdi buradan bağlıyoruz yavaş yavaş. Şunu bilmelidir ki vaz ilahi ile vaz beşerinin en mühim farkı yani Allah'ın koyduğu sistemle insanların ürettiği sistemlerin en mühim farkı o mevzunun tecellisinde irade-i beşerin amil olup olmamasında racidir. Yani ortaya konulan o sistemde beşer iradesinin rolü ne kadar? Etkisi ne kadar? Yani bir, bir şeye davet ediyorsun beni diyorsun ki bak doğ bu doğrudur bu yanlıştır diyorsun. Peki bu doğruyu ve yanlışı belirlerken bir şeyin doğru ya da yanlış olduğunu söylerken e, senin eğilimlerin senin iraden senin nefsin işin içine karışıyor mu karışmıyor mu işte az önce söylediğim din adına konuşanlara da bu soruyu sormalısınız yoksa vaz ilahinin behemehal harici harici beş harici beşeriyette tecellisi şart değildir yani illa efendim bizim dışımızda bir tecelli olmasa da bizim içimize de vaz ilahi tecellii eder fakat sen onu kendi iradenden, kendi nefsani eğilimlerinden, kendi beşeri zaaflarından nasıl ayırt edeceksin? Ee, ve filvaki ruhi insaniyedeki tecelliyatın bir kısmı mühimmi vaz beşeri değildir. Gerçekten de ruhumuzda öyle bir takım tecelliler olur ki öyle e, ruhumuza öyle öyle uy Danışar gelir öyle e, efendim e, şeyler var hakikatin kalbimize doması yani öyle olur ki bunlar bizim oraya koyduğumuz şeyler değildirdir. Binânele dini hakkı teşkil eden hitap ve vaz ilahi evvela levhi mahfuzu fıtratta kesbi olmayan ve irade Tullahı gösteren bir ızdırar ile sabit olur. Yani mesela e, kendi iç dünyamızdaki adalet arayışı, hakkı. Kaniyet arayışı çok küçük yaştan itibaren arkadaşlar daha işte hak nedir, batıl nedir, insanlar arası işte adalet nedir, hukuk nedir bunları hiç bilmeden daha e, hak, haksızlıktan rahatsız oluyoruz sezgisel bir biçimde efendim hakkın herkesin hakkının verilmesini istiyoruz mesela bunlar kesbi olmayan kendi iç dünyamızda bizim gayretlerimizle kazanımlarımızla veya eğitim yoluyla veya bize öğretilmiş yani ailenin vesaire toplumun rehberliği yoluyla kazanılmamış doğrudan doğruya Allah'ın iradesini gösteren bir ızdırar bir zorunlulukla sabit olur da bizzat nispeti hak ile ruhu küllü temsil eden bir ruhu kutside bütün mebadi burhani muhtevi şuhudi ve zaruri bir ilmi yakin ve bir vahyi mübin ile tebeyün eder. Ve bu şimdi mesela efendim burada arkadaşlar bir şey söyleyeyim. Çok zor bir paragraf burası. İnşallah yanlış bir şey söylemem. Siz ama üzerinde kendiniz de durun üzerinde ve şeye bakın yani. Metinde böyle çözümlemeye çalıştım metni. Ben anladığımı size aktarayım. Şimdi arkadaşlar peygamberlerin e, ruhu e, kalbi zaten bunlar birbirinin yerine de kullanılabiliyor e, efendim o kadar temiz ve bozulmamıştır ki onları Allah koruyor biliyorsunuz çünkü peygamberlik vehbidir vehbi olduğu için de o yüksek bilgiyi alabilecek şekilde kalbin saflığının ve fevkalade kabiliyetinin hiç bozulmamış olması gerekir Allah işte peygamber efendimizin peygamberlikten önceki hayatını biliyorsanız sallallahu aleyhi ve sellem birkaç kere böyle eğlenceye gitmek istiyor. İşte halaları yani bir düğüne gitmek istiyor. böyle. Ça bir halaları mesela bir putların bayramına götürüyorlar e, çocukken e, zorla aslında kendisi hiç istemediği halde onlar zorla götürüyorlar ve orada baygınlık geçiriyor. İşte o düğüne gitmek istediği sırada yolun kenarında uyuyup kalıyor bir de bakıyor ki sabaha kadar yolun kenarında uyumuş. Yani Allah Teala onlar, onların kalplerini e, o alıcı yani ilahi bilgiyi alacak olan yeri öyle diyelim ruhlarındaki kalplerindeki o yeri hiçbir bozulmaya uğramayacak şekilde muhafaza ediyor. Niçin yapıyor bunu arkadaşlar? Yani şimdi tabii çok iddialı bir şey. Bunu bakın ben açıklıyorum niçin yaptığını gibi oldu ama buradaki ilahi lütfu görelim diye söylüyorum. Yani şöyle düşünün eğer herhangi bir insan işte ergenlik döneminden yani akıl bali olduğu andan itibaren kalbini ruhunu nasıl kirletirse nokta nokta zerre zerre nasıl bozarsa peygamberler de hani kendi hallerine bırakılıp onlar da herhangi biri gibi orayı öyle bozalardı. Düşünebiliyor musunuz bizim ilahi bilgiyle hiçbir temas noktamız olmayacaktı. Onun için peygamberlerin o korunmuş olması yani masumiyeti ismet sıfatı peygamberlerin hepimiz için de çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Yani şöyle düşünün mesela açız Allah korusun fizyolojik olarak açız. 10 kişi varız burada ve 10 kişi de aç. Yani çok şiddetli bir açlık çekiyoruz. Birisi geliyor diyor ki faraza yani işte içinizde diyor Yabancı dil bilen var mı diyor ona 10 on tane ekmek vereceğim diyor. İçimizde, bu tamamen uydurma bir örnek yalnız. İçimizden birinin yabancı dil biliyor olması o anda hepimiz için nasıl bir nimet olur değil mi? Ya keşke ben bilseydim falan demeyiz değil mi arkadaşlar? Peygamberliği de böyle düşünün işte. Yani ilahi bilgiyi başka türlü alamayacağız ancak böyle korunmuş bir kalple o levhi mahfuzla temas gerçekleşebilir. Cebrail ancak oraya o bilgiyi getirebilir. İşte içimizden bazılarının her devirde insanlığın ihtiyacına göre e, o bilgiyi alabilecek şekilde Allah tarafından korunmuş olması hepimiz için çok büyük bir nimettir arkadaşlar. Yani düşünebiliyor musunuz? Biz nasıl bir nimetin içinde İstediğimiz zaman açıp Allah, Allah ne diyor bu konuda bakabiliyoruz. Yani şu konuda Allah ne demiş bakabiliyoruz arkadaşlar. Yani hepimizin elinin altında. Hele şimdi bu dijital çağda yani bir tık diyorlar ya bir tık uzağımızda yani. İşte programlar var yapılmış, böyle uygulamalar var, fihristler var. İşte bir kelime yazıyorsun o kelimenin geçtiği bütün ayetleri çıkarıyor falan karşına. İçinde bulunduğumuz nimetin farkında mıyız? İşte burada o peygamberlerin alışı, o, o bilgiyi, o vaz ilahi, yani vaz koymak demek ya, işte ilahi bilginin onların kalbine konuluşunu e, anlattığını düşünüyorum bu paragrafta. Şimdi tekrar okuyayım size. Binaenaleyh din hakkı teşkil eden hitap, bir defa hitapla geliyor, yani bir ilahi hitaptır din. Ve vaz ilahi o Allah'ın kalbine indirmesi ayetleri bu geçiyor Kur'an-ı Kerim'de biliyorsunuz. Evvela levhi mahfuzu fıtratta yani korunmuş fıtratın e, yüzeyinde diyelim levhasında e, kesbi olmayan o peygamberin kendinin kazanmadığı ve iradetullahı gösteren bir ızdırar ile sabit olur. Yani kendi iraya ben istemiyorum peygamberlik, ben bu bilgiyi taşıyamam, ben istemiyorum bu bilgiyi diyemez. ızdırarı bir şekilde onun kalbine o indirilir. Hatta Kur'an-ı Kerim ne diyor? Bunu unutacağım diye peygamberimiz aman unutmayayım diye böyle tekrar ediyormuş. لَا تُحَرِّكْ بِهِ لِسَانَكَ لِتَعْجَلَ بِهِ اِنَّ ve Kur'an وَقُرْعَانِهُ e, unuturum diye böyle tekrar e, acele aceleyle tekrar etme, efendim onu senin onun kalbin senin kalbinde toplamak oraya yerleştirmek bizim işimiz diyor. Biz yapacağız bunu diyor Cenab-ı Hak Peygamber Efendimize. Böyle sabit olur da bizzat nispeti hak ile ruhu küllü temsil eden Doğrudan doğruya hakka olan bağlantısı sebebiyle ruhu kül yani tek tek fertlerin değil de bütün bir ruhu, ruh kavramını, ruhani varoluşu temsil eden bir ruhu kutsi de bütün vebadi burhanı muhtevi, şuhudi ve zaruri bir ilmi yakın, yakın ve vahyi mübin ile tebeyyün eder. Yani peygamberlerde, peygamberler o vahyi aldıklarında bu o kadar açık, kesin, tartışılmaz bir bilgidir ki yanılmıyorsam Şuayb Aleyhisselam galiba bir kıssada, Kur'an'da şey diyor peki ben böyle bir vahyi alıyorsam ne yapmalıyım sizce diyor. Yani kavmi diyorlar ya işte sen çok karışıyorsun bize falan da peki ben görevlendirmişim yani bununla ve bu o kadar kaçınılmaz bir şey ki bundan ben uzak duramam yani kaçamam e, istifa edemem efendim ya özür beyan edemem mazeret ileri süremem yani yapmak zorundayım bunu benim, ne yapacağım benim yerimde siz olsanız hani ne yapardınız diyor adeta. Efendim e, ve sonra bu ilmi zaruri ve mutayatı yani bu e, kaçınılmaz bilgi ve onun e, getirdiği ona tabi olan diğer veriler, diğer bilgiler. Bir taraftan tevsiki, tecrübi ve tarihi yani gözlem ve işte tarihi vesikalarla, dili, onların doğrulamasıyla. Diğer taraftan istidlalat akliye. Aklı, aklın onun doğruluğuna dair deliller e, üretmesiyle ve ezvâk kalbiye ile sezgisel bir şekilde kalbin zevki. Yani o metni okuduğunda bu ilahi bir metindir diyorsun. E, özellikle de e, Arap edebiyatı vakıf olanlar hani bunu yeri geldiğinde hep söylüyoruz. E, inan yani iman etmiyorlar daha doğrusu dinlerini değiştirmiyorlar bazı fakat diyor ki bu bir insan sözü olamaz diyor. Ama o rağmen dinini değişmiyor Çünkü herkes her doğruyu bilmek, tanımak, arkadaşlar bilmek demeyelim, tanımak, doğruyu tanımak doğruya tabi olacaksın anlamına gelmiyor. Çünkü doğruya tabi olmak ayrıca bir irade gerektiriyor. Ayrıca bir e, fedakarlık, bir yöneliş, bir çaba, bir şeylerden vazgeçme, bir şeyleri ikame etme, hayatını disipline etme gerektiriyor. Seyyid Kutup Yoldaki işaretler de çok güzel anlatır bunu. Fırsat bulursanız okuyun o bir kült kitaptır. Efendim ee, ne dedi burada şimdi bir taraftan tarihi tecrübe. Yani o insanı tanıyorsun. Asla yalan söylemeyeceğini biliyorsun. Asla çıkar gütmeyeceğini biliyorsun. Burada elmalı doğrudan işaret etmemiş ama ben ona da bir parantez açarak biraz yer vermek istiyorum arkadaşlar peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme hem de mevlid-i hemen artesinde bunu söylemezsek eksik kalır efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme ilk iman edenler Kur'an'a iman etmediler aslında yani yani ne demek istiyorum yani Kur'an yoktu ortada Hazreti Ebu Bekir iman ettiğinde, Hazreti Ali iman ettiğinde kaç tane ayet var ki? Hazreti Hatice hele değil mi? İlk iman eden insan. Yani peygamberimize iman ettiğinde bir getir bakalım ne diyor Allah, Aklımıza yatacak mı? Senin getirdiğim bu kitap nedir? Diyor mu arkadaşlar? Böyle bir şey deme şansı yok. Çünkü yok daha metin yok. Yani Birkaç, kelime, birkaç cümle var. Çok küçük bir iki paragraf var belki. Yani ilk 40 Müslüman, ilk 100 Müslüman hani kaç tane ayeti bilerek peygam. Peki neye iman ettiler onlar arkadaşlar? Neye iman ettiler? Onları iman etmeye sevk eden şey neydi? Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şahsiyetiydi arkadaşlar. Onun için bizim de başlamamız gereken yerin orası olduğunu düşünüyorum. Yani ailemizde bakın çok yürekten söylüyorum bunu. Ailemizde, efendim eşimiz, dostumuz arasında, e, sosyal hayatta ve şu anda ben mesela çoğunuzu hiç tanımıyorum bile. Sizinle olan ilişkide, yani en uzaktakine varıncaya kadar siz şahsiyetinizle anlattığınız şeylere değer katacaksınız. Yani şahsiyetle, e, şöyle diyelim, size... Ve ee, hakkı söyleyenin söylediği şeyle onun şahsiyetinin sizin üzerinizde bıraktığı tesiri ayırt edebilmek herkesin yapabileceği bir şey değil. Ben ayırt etmekten yanayım. Kendi adıma. Yani birisi bana hakkı söylüyor ama şahsi ilişkimiz çok bozuk. Yani çok itici bir insan mesela. Ben diyorum ki onun iticiliğine ben bakmam. Hakkı söylüyorsa doğrudur derim. Ve ondan istifade etmeye bakarım. Böyle olmalıdır. Ben böyle düşünüyorum. Ama arkadaşlar insanların çok büyük eksikleti böyle düşünmüyor. Yani ne deniyor ona? De facto olan durum bu değil. De facto olan yani yaşanan şey ne? Yaşanan şey insanlar ne söylendiği kadar hatta daha fazla onu kimin söylediğine bakıyorlar. Ve o söyleyen kişiyle kendi aralarındaki ilişki biçimine bakıyorlar. Onun ahlakına bakıyorlar. Dolayısıyla arkadaşlar eğer bir e, tesir, tesir demeyelim de yani sözlerinizin e, değerli bulunmasını istiyorsanız siz değerli bir insan olmalısınız. Çok basit bakın kural. Değerli bir insan olmaya bakmalısınız. Değerli insan olmanın kariyerle, etiketle, titirle, makamla, mevkiyle, parayla, güçle, cinsiyetle hiçbiriyle bir alakası yoktur arkadaşlar. Değerli insan olmak tamamen insani meziyetlerle alakalıdır. Bir iş işportacı çok değerli biri olabilir. Bir temizlik işçisi çok değerli biri olabilir. Çok yüksek mevkideki biri, çok değersiz bir insan olabilir. Bu bakımdan yani bu noktanın da altını çizelim. E, tecrübi dediği, yani e, tecrübi ve tarihi deliller nedir? Muhammed asla ya söylemez. Muhammed asla çıkarı için bir şey yapmaz asla kimseyi kandırmaz asla onun bir iktidar olma öne geçme gayesi amacı yoktur yani o ne derse doğrudur işte şu dağın arkasında düşman var ve size saldırmak üzere desem bana inanır mısınız dediklerinde bütün müşrikler evet inanırız çünkü sen hiç yalan söylemedin dediler seni hiç yalan söylerken görmedik dediler Tecrübi dediği ben acizane kanaatim bu. Diğer taraftan akli yani bu getirdiği şeyi bir düşün bakalım. Akla aykırı mı? İnsanlığa aykırı mı? Hani akli delillerde o vaz ilahi olan dinin hak olduğunu söylüyor. Bir de ezvâk-ı kalbi. Yani bu metni okuyorsun işte Taha suresini okuduğunda Hazreti Ömer'e ne oldu da Müslüman oldu arkadaşlar. Hemen böyle bütün şeyi siz söyleyin bütün o akli itirazları sosyal itirazları Taha suresinin o ilk ayetlerinde hemen hepsine cevap mı verildi? Yoksa o metnin onu okumanın kalbinde uyandırdığı bu ilahi bu beşeri bir kelam olamaz hissiyle mi efendim imanına geldi? Yine Hazreti Ömer'den yanılmıyorsam müşrikler rivayet var müşrikler Kabe'nin örtüsünün altına gizlenip geceleri Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namazı sırasında okuduğu Kur'an'ı dinlemek için niye bekleşiyorlardı? Ama iman etmemişlerdi. İman etmemişlerdi. Burada yalnız bir şeyin parantez içinde parantez şimdi. Bir şeyin altını çizmem lazım. Arkadaşlar o zevki alabilmek için de bir edebi mertebede olmak gerekir. Yani bir kelamdan Zevk alabilmek için. Yani şimdi kendime pay çıkarmış olmayayım ama yani ben benim şu metinden aldığım zevki almak için bayağı bir çaba sarf etmek gerekir. Ee, biz Kur'an-ı Kerim'i tabii biz e, Acemler, yani Arap olmayanlar, e, asıl dili, ana dili Arapça olmayanlar ve Arapça'da e, edebi bir merhaleye kadar yükselmemiş olanlar. Biz içimizde çok az öyleleri. şu anda beni dinleyenler arasında hiç yoktur mu? Demelen. efendim böyle olanların bu zevki tatması çok daha zor. Biz ancak hani ona ilahi kelam olduğu için iman ettiğimizden ötürü belki o zevki yaşayabiliriz. İşte e, vukufiyetimiz Arapçaya, belagata Arap edebiyatına vukufiyetimiz ne kadar artarsa o zevki o kadar e, tadabiliriz diye düşünüyorum. İşte bu yollarla tecrübe, e, tecrübe ve tarih akli istidlal, deliller ve kalbin zevkleriyle tariki kespten inkişaf ve teammum eder gider. Yani açıldıkça açılır, açıldıkça açılır e, keşf yolu, ke, e, efendim kesp, afedersiniz, kesp yolu. Yani siz kendi çabanızla ne zaman onun vaz ilahi olduğunu anlarsınız. İşte bu yollarla e, oradaki e, ilahiliğin tadına vardığınız zaman. Vahyin daima vicdan bir misali, akılda da bir bir ruhanı vardır. Yani vahyi, akıl vahyi de tanır, akıl da tanır, vahyi vicdan da tanır. Herhangi bir insanın uydurmasıyla, mesela okuyun farklı farklı dini metinleri, herhangi bir insanın sözüyle, mesela arkadaşlar Kur'an-ı Kerim'i bırakın, hadislerde bile, WhatsApp gruplarında yazdığınız, sizi tenzih ederim hadi yazılan diyelim. Yazılan hadis diye uydurulmuş sözler var ya böyle uçuşuyor havalarda o yüzden neredeyse WhatsApp gruplarından ayrıldım. Çünkü uydurmaların karşısında susmak durumunda kalıyorum başa çıkamayacağım için. Çok sayıda uydurma rivayet paylaşılıyor sürekli. Arkadaşlar o kadar bariz ki yani hani o ifa o sözler o kelimeler peygamberin söyleyeceği sözler değil bir hadisi okuduğunuzda duyduğunuz zevk o sözde yok onu ayırt edebiliyorsunuz onu bile yani bir e, onların sonuçta o kelimeler efendimize ait mana Cenab-ı olsa da. Vahyin daima vicdanda bir misali, akılda da burhanı vardır. Fakat vurudu vahiy yani vahyin gelmesi, gerçekleşmesi bütün meşairi istila ettiğinden, bütün hisler, şuurlar, bütün hissedişler ri istila eder. Yani o vahiy geldiğinde efendimizin nasıl olduğunu kaynaklardan okuyun. Mesela şimdi vahiy maddesini ansiklopediden okumanın tam zamanı. Efendim istila ettiğinden o anda ruh bütün mevcudiyetiyle şuhuda müstarak olarak yani o şahitliğe gömülmüştür vahiy. Yani orada tamamen bir alıcı durumundadır. Ve bütün hislerle irtibatı kesilmiştir. Dış dünyayla irtibatı kesilmiştir. Çünkü vahiy onu, inen vahiy onu her yönüyle kuşatmıştır. Böylece kabili mahz mahz kesilir. Sırf alıcı durumuna geçer. Ve faaliyet iradyesi ve kuvanın hususiyetleri muvakkaten münkatı olur. Orada peygamberin yani vahiy alanın hiçbir iradesi söz konusu değildir. Hiçbir şey yapamaz. Bir dakika dur, biraz işim var, biraz sonra falan böyle bir şey diyemez. O vahye müdahale edemez. Ee, şeyi gücü yoktur yani biliyorsunuz baygül gibi düşüyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem aklın yetişemediği ledünniyatı vücudu görür ve bilahare ihtiyar ve iradesini ona tatbik eder ve arkasından da bütün e, gücünü iradi gücünü ve tercihlerini o vahye göre e, efendim, düzenler çünkü onun dışında hareket edemez Efendimiz'i bu anlamda tehdit eden ayetleri, tehdit demeyelim de ikaz eden diyelim ayetleri hatırlayın. Müsaadenizi istiyorum. Bir dakika. Evet kusura bakmayın lütfen. Ee, i̇şte dini i hak bidayette nübüvvet denilen böyle bir vaz-ı ilahi ile sabit olur. Peygamberlik böyle bir şeydir ve dini hak, hak din bir peygambere dayanır, bir peygambere inen vahye dayanır arkadaşlar. <gülüyor> ve bu tecelliyi beşerde zuhur eder de vazı ı beşeri olmaz Evet vahiy beşerde tecelli eder, beşer üzerinde gerçekleşir ama vaz-ı beşeri değildir. Beşerin koyduğu bir şey değildir. Doğrusu ruhu beşer ilmi hakta fail değil kabildir. Hak bilgide beşer e, o bilgiyi üreten değil o bilgiyi alandır. Malumat uydurulmaz, alınır arkadaşlar onun için... Din, dini bilgi, ihbari bilgidir. Din semiyattandır. Yani şöyle diyoruz ya bazılarımız, işte bu benim aklıma mantığıma uymadı, uymayabilir. Ee, daha doğrusu ak, e, din akla uyar, akla aykırı değildir, orası sakın yanlış anlaşılmasın. Akıl dışı değildir. Ama sen aklımla dine dair bir şey uyduramazsın, bir şey üretemezsin. Aklını ancak al, yani üretirsin ama o batıl olur. Anlaşıldı mı buralar arkadaşlar? Yani din adına bir şeyler üretiyorlar. Yani diyor ki mesela e, uydurayım mesela. Diyor ki işte e, çok çalışıyoruz, çok e, çalışılan bir devirdeyiz. İşte çalışmak da ibadettir, namaz kılmasak da olur. Mesela birisi böyle dedi diyelim. Bu e, evet uydurdu bakın, uydurabiliyor yani insan. Ama bu hak bilgi olmaz Hak din olmaz. Hak dinde arkadaşlar bütün umdeler, bütün esaslar, bütün ilkeler Allah Teala, Allah ve Rasul tarafından belirlenir. Ve bizler sem'i bir yolla yani Allah ve Resulü bu konuda ne demiş onu öğreniriz işitme yoluyla, alma yoluyla yani istidlali bir şekilde yani şöyle yapsak daha iyi olur işte biz oturalım düşünelim günde kaç kere namaz kılalım falan böyle bir şey olmaz. Arkadaşlar biz üretemeyiz yani din üretemeyiz. Din e, dinin sahibi tarafından indirilir. E, onun görevlendirdiği peygamber onun gözetiminde Allah Teala'nın gözetiminde bu dini anlatır, gösterir, tatbik eder. Onun gözetiminde bakın çok önemli burası. Yani peygamber hayatta, peygamber hayatta olduğu sürece vahiy devam ediyor. Bu ne demektir biliyor musunuz? Peygamberimizin kıldığı namaz, peygamberimizin tuttuğu oruç, peygamberimizin işte kadın örtüsünü tarif etmesi, peygamberimizin hacı tarif etmesi, peygamberimizin hangi muamelelerin faize gireceğini tarif etmesi, zekatın nasıl toplanacağını nasıl dağıtılacak. Bunların hepsi Cenab-ı Hakk'ın gözetiminde ile olmuştur. Çünkü zelle miktarı da olsa bir insana yönelik hatası bile düzeltilmiştir biliyorsunuz. O hata da bana sorarsanız o hatanın da yapılmasına izin verilmiştir bilhassa diye düşünüyorum. Ki yani peygamberlerin bırakın dinin Aslında dair bir tatbikatı bir insana selam verdiğinde nasıl karşılık verecek, soru sorduğunda ne yapacak, buna dair bile hatalarına, eksiklerine göz yumulmayacağını bize gösteren, dolayısıyla eğer peygamberin bir yorumu, bir tatbikatı eleştirilmemişse, onun Allah tarafından onaylanmış olduğunu bize gösteren e, hadiselerdir. Abdullah bin İmmi Mektum'la mesela yaşadığı. Dolayısıyla e, malumat uydurulmaz dinde. Alınır ve bunun için ilimde nefs ile haric arasında bir hak nispeti vardır ki bu bir vazı ilahidir. Yani e, insan nasıl diyelim insanın e, o bilgiyi alırken ve işlerken hakka uygun olacak metotları üretebilmesi de Allah Teala tarafından ona verilmiş bir e, yetenektir. Ee, acizane kanaatim e, ve alleme ademel esmae sırasında biz bunu öğrendik yani. Hani bilgiyi nasıl alırız, nasıl işleriz, nasıl hangi noktada bilgiden sapmış oluruz. Efendim yani ona uygunluk, o nispet yani söylediklerimizin tutarlılığı. Efendim mesela bir metin okuyorsunuz bir romanda bile değil mi tutarlılık bekliyorsunuz. Diyorsunuz ki ya kahraman biraz önce şöyle yapmıştı şimdi niye böyle yapıyor? Burada bir tutarsızlık var. Yazar özünden kaçmış diyorsunuz. Bir film izliyorsunuz. Diyorsunuz ki işte orta çağda geçen bir film adamın kolunda saat var. diyorsunuz. Rahatsız oluyorsunuz o sahnede çünkü bir ihmal hissediyorsunuz. Dolayısıyla o tutarlılık, bütünsellik, eee söyleyin istintak ve istindaç metotları yani bilgi üretme ve öncüllerden sonuçlar üretebilme kapasitesi ve bunların parça parça olmaması, bir bütün içerisinde olması, her, her bilginin bir bütün içerisinde yerleşecek bir yeri olması, mantık silsilesi bunların hepsi ilahidir. Ruhun kendinde ihtiyarını karıştırarak imal ettiği fikirlerde ise yani ruh da bir takım fikirler üretir biz sadece dışarıdan almayız değil mi? Mesela kendimize göre iyilik, kötülük anlayışı, kendimize göre nezaket, kendimize göre haklılık. Hele bu haklılık meselesinde arkadaşlar aman Allah'ım. İnsan kendisini haklı görmek için nasıl bütün gücünü kullanıyor? Ee, bize gelen sorularda biz onu çok gözlemleriz yani. Maşallah diyor insan yani her konuda böyle aklını kullansa bu insan hiç yanlış yapmaz diyorsunuz. İnsan yani... Ee, inanılmaz bir şekilde e, imali fikir ediyor kendisini savunabilmek için. Bu benim örneğim. Burada söylenen ise şu. Ruhun kendinde ihtiyarını karıştırarak, kendi tercihlerini karıştırarak imal ettiği fikirlerde ise ilim yah bulunur, yah bulunmaz. Bazıları bunlar ilme uygun bazıları olmaz. Bu da bir vaz'ı beşeri olur. İnsan nın ortaya koyduğu sistem olur. İşte bütün felsefeler böyledir, felsefi sistemler böyledir. Felsefe küçümseyerek söylemiyorum kesinlikle arkadaşlar. Felsefe tarihi işte fikirleri birbirini nakzetmesinin tarihidir. Demek ki her ilmi yakin. Yani kesin tartışılmaz dediğimiz her bilgi bir vaz'ı ilahidir. İste, bu acizane kanaatim burada zaten onu da hissediyorum bu metinde. Bu isterse müsbet bilimlerde olsun arkadaşlar. İlmi yakin ne demek? Yani e, teori değil, gerçek kesinleşmiş bilgi. Her kesinleşmiş bilgi vaz'ı ilahidir. Allah tarafından konulmuştur. İster tabiat bilimlerinde olsun ister dini bilgilerde olsun bunun için mesela işte aklınızda bulunur mu kalır mı bilmiyorum ama bilenlere hatırlatmış olayım en azından ee, mesela bağlayıcı olan dini delillerin şartı nedir arkadaşlar bir dini delilin yani bir ayet ya da hadisin bağlayıcı olması için oradan çıkan e, hükmün farz ya da haram gibi kesin bir bilgi yakini kesin bir bilgi e, ifade etmesi için taşıması gereken bir şart var neydi o? Subutu kat'i olacak ve manaya delaleti de kat'i olacak. Yani o ifadenin ayet olduğu kesin olacak ya da Efendimizin sözü olduğu kesin olacak. Subutu kat'i, manaya delaleti kat'i yani o ifadeden başka bir anlam çıkarılamayacak şekilde de kesin o, o anlamı ifade ediyor olacak. Onunla çelişen başka bir çelişen demeyelim Onun onu açıklayan veya onun onu detaylandıran onu e, sınırlayan başka bir ayet hadis aynı kuvvette başka bir ifade olmayacak. E, dolayısıyla yani mesela Kur'an-ı Kerim'de işte bir emir cümlesi gördüğünüzde gördünüz mü bak burada Allah emrediyor bu farz diyemezsiniz. Çünkü o em diyemeyiz biz yani Ç çünkü o bir dini metindir. O metinden hüküm üretilmek için yani içtihat yapabilmeniz için onun e, o e, kuvvetteki diğer bütün delillerle karşılaştırılması ve hep birlikte değerlendirilmesi gerekir. Özellikle itikadi konularda aman ha arkadaşlar. Sakın ağzınızı açmayın benim size tavsiyem budur. İster tutun ister tutmayın benim tavsiyem. Yani falan kafir şöyle yaptı münafık oldu böyle yaptı kafir oldu böyle yaptı fasık oldu. Bir de böyle şey var. E, onu da yani bir soru işareti olarak düşün diye zihninize koyayım. Bir de böyle ehli sünnet zabıtaları var. Yani böyle ehli sünnetin böyle belli bir maddeleri var. O maddelere uymayan birini ehli sünnet dışı ilan ediyorlar. Arkadaşlar ehli sünnetin kelamcıları birbirlerine muhalefet etmişler. İmam Maturidi ile efendim talebeleri efendim siz söyleyin e, diğer mezhep imamları ehli sünnetin içerisinde yani birbirlerine kaç tane konuda farklı görüşler beyan etmişler ne olacak şimdi onlardan hangisi ehli sünnet dışı anlatabiliyor muyum bu e, bir mesele hakkında hüküm verebilmemiz için arkadaşlar e, içtihat mertebesinde olmamız gerekir bir kimse içtihat Kertebesinde değilse hüküm verme konusunda avamdır. Fıkhi ve kelami itikadi anlamda yani fetva anlamında söylüyorum. Dolayısıyla ben avamım yani. Bir, bir, bir derste öyle demiştik. Biz avamız demiştim. Dolayısıyla fetva vermeyelim demiştim. Altına bir sürü uyarı geldi. Hadi kendinize avam yaptınız bizi niye avam yapıyorsunuz diye. Buradaki avam sosyolojik anlamdaki avam değil arkadaşlar. Bir kimse fıkhi anlamda yani. İslam hukuku Nun muhatabı olma açısından ya müçtehittir ya avamdır. Ya müftidir ya avamdır. Yani ya fetva verme makamındadır, yeterliliğindedir. Bu Bugünkü idari e, amir anlamındaki müftüyü söylemiyorum. Fetva verme yeterliliği anlamında söylüyorum. Dolayısıyla çok e, dikkatli olmamız gerekir bu konularda. Bir de hele hele itikadi anlamda birine kafir demek. Münafık demek, fasık demek öyle tehlikeli bir şeydir ki arkadaşlar eğer e, o isnat ettiğiniz, küfür isnat ettiğiniz kişi, sizi tenzih edeyim hadi küfür isnat edilen kişi kafir değilse isnat eden kişiye döner küfür isnadı. Bu bakımdan aynı beddua gibidir. Yani beddua ettiğiniz birine eğer o kişi layık değilse beddua edene döner o beddua. Bu yüzden hiç kimse hakkında ne küfür isna, hele hele kendisi çıkıp aleni bir şekilde ben kafirim, ben Kur'an'a inanmıyorum, İslam'a inanmıyorum, Hazreti Muhammed'in peygamberliğine inanmıyorum demedikçe ve başka türlü yorumlanamayacak bir şekilde böyle demedikçe arkadaşlar hiç kimseye kafir diyemezsiniz. Ben Müslümanım diyen hiç kimseye hayır sen kafirsin diyemezsiniz. Evet insanı dinden çıkaran, küfre sokan durumlar vardır. Ama gene de sorduğunuzda adam ben Müslümanım diyor. Belki biraz sonra tevbe etti ona yani. Dolayısıyla onun durumunu Allah'a bırakacağız. Biz bu insanı küfre düşüren halleri niçin öğreneceğiz? Kendimiz için arkadaşlar. Kendimiz aman sözlerimize dikkat edelim. Aman davranışlarımıza dikkat edelim. Bizi küfür derekesine indirecek hallerden muhafaza edelim kendimizi diye dikkat edeceğiz bunlara. Evet. Böyle bir hak tasdiki de ihtiyar ve iradeyi beşerden tecrit ile mülahaza edilmeye mütevakkıftır. Yani her ilmi yakin, kesin bilgi bir vaz-ı ilahidir. Allah tarafından konmuş. Mesela tabiatın kanunları da Allah tarafından konmuştur. Bu yüzden evet, az önce söylediğim gibi bir teori, bir iddia, bir e, muhtemel bir açıklama değilse, ilmi bir kesinlikse ulaştığımız bilgi o da bir vaz-ı ilahi. Ya yani siz onunla da mücadele edemezsiniz. Yani mesela işte çok basit ben o tabi o sahayı pek bilmediğim için doğa bilimlerine basit örnekler vereyim. İşte suyun 100 derece geldiğinde kayna, kaynaması gerçeğiyle mücadele edemezsiniz arkadaşlar. Bu e, Stephen Covey bir deniz feneri hikayesi anlatıyor. Onun gibidir yani doğa kanunlarıyla mücadele etmeniz. İşte ne bileyim ben hem yiyeyim her şeyi hem hiç kilo almayayım diyemezsiniz. Bir o normal bir durum yoksa bünyenizde. Pädagoginin psikolojini onlar tabi biraz daha tartışmalı ama tartışılmaz temel ilkeleri varsa. Gerçi bilimde onu da size söyleyeyim bu vesileyle tartışılmaz temel ilkeler çok çok azdır arkadaşlar. Geri kalan büyük çoğunluk tartışmalıdır. Zaten bilime tartış Bunlar kesin doğrular gözüyle bakarsanız bilim de orada donar. Çünkü bilimsel gelişme ne demek? Sizden önceki bilim insanlarının söylediklerinin e, yanlış olabileceğin ihtimali üzerine bilimsel gelişmeler ilerler. Veyahut da onların boşluklarını bulup o boşlukları doldurmak şekliyle e, suretiyle ilerler. Şimdi böyle bir hak tasdiki yani Allah indirmiştir bu kelamı, tabiatın bu kanunu Allah koymuştur. Bunu tasdik ettiğimizde bu tasdik ihtiyar ve irade-i beşer, beşerden tecrit ile müla mülahaza edilmek, değerlendirilmek zorundadır. Yani benim tercihim değil bu suyun yüzde kaynaması. Benim tercihim değil son peygamberin Hicaz bölgesinden Muhammed isminde birisi olması. Anlatabildim mi? Ben, ben bunları, bunları, bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. Allah suyu yüz derecede kaynayacak şekilde normal şartlar altında işte şey dedi mi deniz kenarında Efendim yaratmış ve son peygamberi de hicazdan seçmiş, Araplardan seçmiş. Indirdiği son kitabı da Arapça olarak seçmiş. Bu konuda benim yapabileceğim bir şey yok. O kitapta da şunları söylüyor. Orada benim yapabileceğim bir şey yok. Hepimiz onun karşısında. Arkadaşlar e, elimizden geldiğince uymak durumundayız yani. Alevusuz din gibi doğrudan doğru efal ve ahvali beşeriye ile alakadar din neyi ilgilendiriyor arkadaşlar? Nereye hitap ediyor? İnsanın davranışlarına, insanın durumlarını açıklıyor. İnsanın da, insandan bazı davranışları istiyor. insanın davranışlarını değerlendiriyor. Bununla alakadar ve ihtiyar beşere mebde olan yani e, neyi nasıl yapacağız neyi nasıl tercih edeceğiz bunun kaynağı var dinde diyor ki bunu şöyle yapın burada şöyle işte üzülmeyin e, ne bileyim şu konuda affedici olun kin tutmayın yani duygularınızı davranışlarınızı nasıl o tercihlerinizi duygularınızla ve davranışlarınızla ilgili tercihlerinizi neye göre yapacağınızı söylüyor. İşte mebde olan kavaniye harekatta, davranış kanun, kurat, e, kanunlarında bu lüzum daha katiyidir. Hangi lüzum? Arkadaşlar oraya sen kendi zevkini ve tercihini karıştırmaman lüzumu. Bu nokta çok önemli arkadaşlar. Geçen de e, Twitter'da yazdım. Sizinle de paylaşayım şimdi. Arkadaşlar bu kitap nefsimizi terbiye etmek üzere indi. Değil mi? Yani insanın nefsini hayvani düzeyden alıp meleklerden de üstün, tekamül diyoruz buna, oraya varana da insanı kamil diyoruz. Meleklerden de üstün düzeye yükseltmek için indi. Yani nefsimizi terbiye etmek için Nefsi terbiye etmek için inen bir kitabın nefsin hoşuna gitmemesinden daha doğal ne olabilir ki arkadaşlar? Tabii ki hoşuna gitmeyecek yani. Yani diyet yapmak da nefsin hoşuna gitmiyor. Spor yapmak da nefsin hoşuna gitmiyor. İşte disiplinli olmak da, erken yatıp erken kalkmak da nefsin hoşuna gitmiyor. Sağlıklı beslenmek de sağlıklı bir gıdaların çoğu maalesef haz vermiyor. Yani yani bir söyleyin, insana faydalı olup da ay ay nefis de bunu çok seviyor dedi. Ancak terbiye edilirse nefsi e, levamen nefsi mutmainliğe yükselirse o zaman iyiliklerden, hayırlardan, güzelliklerden zevk alır hale gelir. O zaman tabii büyük bir ivme kazanıyorsunuz. Çok hızlı başarıyorsunuz her şeyi. Ama o noktaya gelene kadar nefis direniyor yani sürekli ve bu çok tabii bir şey. Dolayısıyla açtığınız Kur'an'ı, açtığınız hadisleri tabii ki hoşunuza Zekat vermek hangi zenginin hoşuna gidebilir ki? Nefsinin, nefsinin hoşuna gidebilir ki arkadaşlar. Yani ben çalıştım, ben kazandım diyor. Ve zenginseniz zekat basit değil yani bayağı bir para. Bayağı bir miktar yani. 3 5 değil yani. Nasıl onu böyle gözünü karartıp vereceksin? Nasıl mesela bütün dünya faizle e, durup durduğu yerde kat kat artırırken servetini sen ona bulaşmadan hep alnının teriyle çalışmayı tercih edeceksin, kazanmayı tercih edeceksin. E, hiç kolay değil. Dolayısıyla buraya hiç karıştır mix nefsini e, hiç buraya karıştırmayacaksın. Garaz, hırs, garaz, hırs, teşehhi, iştahlar böyle arzular. Kalp bu ak e, bu aklı sislendirir. Aklınızı ve kalbinizi bunlar böyle dumanlı hale getirir. Ney? Garaz, hırs, teşehhi Çeşmi basireti şaşı yapar. Basiret gözünüz şaşı olur bunların etkisiyle. Ya hiç göstermez veya çatal gösterir. Bunun için ilmi dinde teşhiden tecerrüt şartı azamdır. İlmi din yani din ilimlerine sizin nefsinizin arzuları hiç karışmamaktır arkadaşlar. Dolayısıyla ben anlatırken kendi çocuklarıma da çok söylerdim bunu. Çocuklar yani bu benim de hoşuma gitmiyor. Çok böyle çok. Ay ne kadar şahane işte yazın kısa gecelerde akşam 11'de yatsı yıkılıp sabah işte 3'te 4'te de sabah namazına kalkacağız. Veya ne bileyim haziran ayında oruç tutacağız ne kadar şahane. Demiyor nefsim yani. Nefis, nefis öyle demez ki arkadaşlar. Dolayısıyla sen onu ayırt etmekle mükellefsin. Yani din karşısında aklını kullanan insan nefsini bu vaz ilahi olan bilgiler karşısında nefsini oraya karıştırmamakla ve nefsini ona göre terbiye etmekle. Yani nefis orada söz söyleyecek makamda değil tam tersi o söylenen söze göre hizaya girmesi gereken makamda. Bunu ayırt edebilmek ve bunun kontrolünü sağlayabilmek de senin irade ve ihtiyarını o dine tabi olmak için kullanmana bağlı. Bu yüzden ne dedi? Bir dinde teşehiden tecerrüt yani iş, nefsinin arzularından e, nefsinin arzularını ilmi dine karıştırma. Bak nefsinin arzularıyla günah işleyebilirsin herkes işler. Diyor, dini hayatına nefsini karıştırma demiyor dikkatinizi çekiyorum aman arkadaşlar sona kaldı karışıklık olmasın burada din ilminde yani sen oturdun efendim mesela işte ben şimdi burada tefsir anlatıyorum efendim oturdun hadis okuyorsun tefsir okuyorsun ne bileyim veya çoluğuna çocuğuna din anlatacaksın dini bilgilere dini ilimlere nefsini karıştıramaz. Nefsinin arzularını karıştıramazsın. Men fesseru'l-Kur'ane <gülüyor> bi ra'yihi faqad Hadis-i <şerifine. gülüyor> zikrediyor burada? Kur'an'ı re'yi ile tefsir eden kafir olur. Yani e, rivayeti hiç dikkate almadan Kur'an o ilk nesil tarafından nasıl anlaşıldığını ve nasıl uygulandığını hiç dikkate almadan sırf kendi görüşüyle ama buradaki görüş nefsin etkisindeki şey görüşle tefsir eden kafir olur. Hadis-i şerifi de bunu natıktır. Vahiy ise söylediğimiz gibi bütün meşairi kaplayarak, bütün o duygu, e, şuur, düşünce, his, dünyasını kaplayarak ve kuvve-i iradiyeyi o anda tatil ederek çünkü elini bile oynatamaz hale geliyor peygamberimiz vahiy geldiğinde gelen ve binanele hiçbir şaibeyi kesbi İman ve hiçbir nişane-i olmak olmaksızın. Yani acaba bu vahye peygamber o anda bir kelime karıştırmış olabilir mi? Ya da ne bileyim bir yönlendirme, bir manipülasyon yapmış olabilir mi? Çünkü kendisi peygamberin bütün şuuru, bütün algıları ve bütün harekatı, bütün müdahale kabiliyeti durduruluyor arkadaşlar. Durduruluyor vahiy onu katlıyor bütün olarak. Hiçbir nişane-i teşehi, hiçbir e, yani nefsani bir arzunun oraya karışma alameti olmaksızın ruhun kabiliyeti sırfesi üzerinde, ruhun alıcı kabiliyeti sırf alıcı mahiyette yani üzerinde zahir ve batınından tam bir telki i zaruri ile yani o ne indiriliyorsa onun karşısında çaresiz ruh o anda vaz ilahiyi veren en bedihi, en zaruri bir ilmi yakin olduğu cihetle bu yüzden mesela sahabe peygamberimize gelen vahiyden hiç şüphe etmemişlerdir. Sadece şunu sormuşlardır peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem onlara bir şey söylediğinde. Çünkü vahiy onların gözünün önünde cereyan ediyor. Görüyorlar yani vahiyin gelişini. Ve şunu soruyorlar, mesela bir peygamberimiz onlara bir şey söyledi. Ya Allah bu senin görüşün mü Allah'ın emri mi diyorlar? Allah'ın, peki düşünün yani şimdi elimizdeki Kur'an'ın, vaktim doldu, burada bitireceğiz arkadaşlar. Elimizdeki Kur'an'ın Allah'ın kelamı olduğunu kim söylüyor? Kim söyledi bize ilk başta? Bunun üzerinde düşünün arkadaşlar. Peki. Peki. Burada bırakalım. Tam böyle orta yerde kaldık ama işte bu da benim e, makul haliyim öyle diyelim. E, hepinize hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olunuz.